Merhaba, bakıyorum da yine çok mantıklı bir soruyla gelmişsin. Bu soruyu sorarak inanmalıyım, o halde tanımalıyım diyorsun elbette. Evet, Yüce Rabbim benden meleklere iman etmemi istiyor. O istiyorsa başım gözüm üstüne deriz ama bir taraftan da merak ederiz. Allah her şeyi belli bir amaç için yarattığına göre meleklere nasıl görevler vermiş olabilir? Meleklere iman şartı bizi erdemli kılacak temel esaslardan biri olarak Rabbimiz tarafından bildirilmiştir. Bizden çok farklı donanımlarla yaratılan bu varlıkların bilgisine temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim'den ulaşıyoruz. Allah'ı hamd ile tesbih etmek, ona daima ibadet etmek, peygamberlere ve müminlere zor zamanlarda destek olmak, inananlar için dua etmek. Tabii, farklı ve birtakım özel görevleri olan melekler de vardır. Mesela Cebrail aleyhisselam peygamberlerle Allahü Teala arasında iletişimi sağlayan vahim meleğidir. Mikail aleyhisselam ise doğa olaylarını yürütmekle görevlidir. İsrafil aleyhisselam kıyametin koptuğunu ilan etmekle görevli bir melektir. Azrail aleyhisselam ise eceli gelen tüm yaratılmışların canını almakla görevlidir. Çocukların en çok merak ettiği melektir diyebilirim Azrail aleyhisselam için. Onunla ilgili o kadar çok soru geliyor ki melekler hep ise, Azrail nasıl melek olabilir? O insanları öldürüyor diyor çocuklar. Oysa Azrail aleyhisselam diğer melekler gibi kendisine Allah tarafından verilen bir görevi yerine getiriyor. Her canlı ölümü tadacaktır ayetinin gereğini. Hem ölümün kötü bir şey olduğunu nereden çıkartıyoruz? Necip Fazıl Kısaküreğin ölümle ilgili dizeleri geldi aklıma. Senin de seveceğini düşünüyorum. Ölüm güzel şeydir. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasa ölür müydü peygamber? Ölüm bizler için doğmak gibidir. Ölüm bir kötü son değil, insan hayatının doğasının gereğidir. Bu doğa gereğince Azrail Aleyhisselam görevini yerine getirir. Bazı filmlerde gösterildiği gibi Azrail Aleyhisselam korkunç değildir. O da diğer melekler gibi iyiliği sembolize eder. Bir de kiramen katibin dediğimiz her insanın sağında ve solunda bulunan ve ömrümüzün sonuna kadar bizi takip eden melekler vardır. Hani her namaz sonrasında selam veririz ya. İşte o melekler. Onların bizi her an kayıt altına alması bilinci bize yalnız olmadığımızı hatırlatır. Bu melekler bir kameraman gibi yanımızdadırlar her zaman ve yaptığımız her şeyi kayıt altına alırlar. Bir de hafaza melekleri vardır. Mesela evden çıkarken ettiğiniz bir dua Allah'a emanet olun diye arkanızdan seslenen bir yakınınız hafaza meleklerini sizi koruması için çağırırlar. Çünkü melekler müminlerin dualarını duyar ve hemen karşılık vermek için yarışırlar. Biliyor musun? Meleklere iman etmek bizi yalnızlık hissinden kurtarır. Onların bizler için dua ettiğini ve bizleri koruduğunu bilmekse bize hem kendimizi güvende hissettirir hem de Allah'ın görünmez varlıklarla bizi koruduğuna inanmak Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini hatırlatır bizlere. Bunu bilmek için onları gördüğümüz herhangi bir şeye benzetmemiz hala şart mı sence? Dua ettiğiniz anda kalbinize dolan huzur, iyi bir iş yaptığınızda sizi heyecanlandıran ve içinizi pırpır ettiren şey nedir? Düşünelim bunu, hadi Allah'a emanet olun.